The whole human Bir emin gündeminden daha merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün yayınımızda akademisyen Doktor Burcu Belli e, konumuz olacak. Hoş geldin Burcu. Öncelikle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz ay Nişantaşı Üniversitesi'nden eşit işe eşit üret talep eden akademisyenler ve akademisyenlerin çıkarılmasına tepki gösteren diğer akademisyenler işten çıkarıldı. Biz de bugün vakıf üniversitelerinde özellikle de Nişantaşı Üniversitesi'nin özelinde işten çıkarılmaları konuşmak istiyoruz ve aynı zamanda akademisyenlerin çalışma koşullarını konuşmak istiyoruz. Diyerek söze başlayalım dilersen Burcu, söz senle. Ee, öncelikle yeniden teşekkür ederim. Bana böyle bir fırsat tanıdığınız için e, kendi adıma da arkadaşlarımın adına da bir kez daha belirtmek istiyorum. Müteşekkirim. Ee, biz bu süreçte neler yaşadık? Yani takriben, evet tam 23 gün evvel bugün işten çıkartıldık. Ee, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Bu zaten uzun zamandır bu 23 gün boyunca yüksek sesle tartıştığımız, ki daha evvelinde olduğu bir sürecin sonu. Ee, Gevakıp üniversitelerinin daha doğrusu Türkiye'de eğitimin özelleşmesinin tahmin edilemeyen sonuçlarından bir tanesinden mağduruz maruz, maruz, maruz aslında şu anda. Ee, bu söylediğim gibi yalnızca üniversiteleri ilgilendiren bir konu da değil. Işte diğer düzeydeki okulları da işte lise ya da ortaokul düzeyindeki okulları da etkileyen bir şey. Eğitimin özelleşmesinin bu böyle sonuçlar olmasını bekliyor muyduk? Eğitimi özelleştirdiğimizde kalitesini de arttırabildik mi arttıramadık mı? Aslında en genelde bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ama kendi durumumun özeline inecek olursam benim ve arkadaşlarımın bundan tam işte 23 gün önce Mart'ın sonunda Nişantaşı Üniversitesi'nden eşit işe eşit maaş talebinde bulunan bulunmayan araştırma görevlilerini kitlesel olarak akın akın işten çıkartmaya başladılar. Birinci gün, ikinci gün şeklinde. Ben ilk gün okulda yoktum, hastaydım, raporluydum. İkinci gün okula gittim ve işte böyle araştırma görevlilerinin ofisi böyle çok e, orta yerde açık ofis var, kocaman. Covid koşullarında insanların 80 kişi, 100 kişi çalışmak zorunda kaldığı bir. Zaten normalde de o kadar kişinin bir arada çalışması ne akademik ne de herhangi bir şekilde konsantrasyonu sağlayamayacak bir ortam. Ama bir de Covid'de de orada araştırma görevlileri ve birçok öğretim üyesi, öğretim görevlisi çalıştırıldı. O odada bir tedirginlik vardı. Biz de arkadaşlarımla gittik. Ne oluyor dedik? Nedir süreç? Anlatın, paylaşın bizimle. Ee, telefonu çalıyor araştırma görevlilerinin ve araştırma görevlileri bu önlerini eğerek insan kaynakları ofisine gidiyorlar. Ee, ben insan kaynakları ofisine hiç çağrılmadım. Dolayısıyla oradaki meseleyi arkadaşlarımdan edindim, öğrendim. E, orada hak ettiklerinin çok altında bir meblağ arkadaşlarımıza teklif ediliyor ve bunun karşılığında da bütün hukuki haklarından yani dava açmayacaklarına dair bir kağıt imzalamaları isteniyor. Eğer bu kağıdı imzalayıp bu parayı almazsanız e, bu parayı bile alamayacak koşullara getiririz sizi diye bir de tehdit ediyorlar. Bu ne demek? Biz bunu sonrasında yaşadık. Ben de yaşadım onu. Biz de e, bu sürecin doğru olmadığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledik araştırma görevlisi arkadaşlarımızla birlikte. Ve arkadaşlarımız bu süreçte birbirlerine destek olmak için bir arada bulundular. Kapılarının önüne çıktılar ofislerinin. Zaten hemen karşısı da genel sekreterlik. E, oradan dekan hoca geçti, cevap vermedi. Araştırma görevlilerinin bir muhatap bulmaya çalışmasıyla ilgili, bir açıklama yapılmasıyla ilgili, bu tehditlerin ne anlama geldiğiyle ilgili ya da sürecin niye böyle olduğu ile ilgili. Çünkü hiçbir gerekçe yok ile ilgili bir gerekçe yok, bir soruşturma yapılmamış, disiplin soruşturması yok, savunma alınmamış, hiçbir şey yok. Ee, ardından Dekan Hoca hiçbir şekilde umursamayıp gidiyor, sonra geri geliyor. Ee, bir açıklama yapacak belli ki. Yani ben o sırada orada değildim ama diğer taraftaydım, kendi ofisimdeydim. Ee, ama videoda izledim bütün bunları herkes gibi. Dekan Hoca bir şeyler söylüyor, oturalım konuşalım falan gibi şeyler demiş ama o sırada Mehmet Ünal. Rektör yardımcısı öfkeyle geliyor. Zaten orada artık ben de e, olay mahallindeydim. Zaten kameralarda da yansıdığı, arkadaşlarımız kaydettiği neredeyse tüm Türkiye hatta yurtdışından da insanlar bunu izledi. Mehmet Ünal'ın araştırma göllerinin ve bizim üzerimize yürüdüğü, e, dekan hocanın araya girdiği, dövmemesi için yani ben bunu söylerken açıkçası utanç duyuyorum. Çünkü bahsettiğim şey üniversitede akademik titre olan insanların arasında oluyor. Dekan, rektör yardımcısını tutuyor, araştırma görevlilerini ve doktor öğretim üyelerini dövmesin diye. Bu 21. yüzyılda İstanbul'da özel bir üniversitede meydana geldi. Ben bunu kendi kendime hala yüksek sesle söylerken gerçekliğine inanamıyorum açıkçası. Ardından da zaten işte saat 6'ya geliyordu, insan kaynaklarının okuldan çıktığına ikna olduk. Yani artık arkadaşlarımızı aramayacaklarını düşündük. Salı günüydü o gün, biz de okul terk ettik. E, diğer işte doktor öğretim üyeleriyle beraber. Ertesi gün e, okula geldim, kartımı bastım ve okula giremedim. Neden giremediğimi sordum. Güvenlik görevlisi okula gire alınmayacağımı söyledi. Tamam dedim, bir açıklama, bir şey yok. Ne yapacağız peki dedim. Yani dersim var, işim var, gücüm var okula girmem lazım. En azından yukarıda özel eşyalarım var. Benim e, böyle bir güvenlik olan yerde X-ray cihazlarının yanında plastik bir standalde 45 dakika falan beklettiler. Güvenlik eşliğinde sadece okula girebileceklerini söylediler. Bu sırada hala bana hiçbir açıklama yok. 45 dakika, 1 saate yakın orada bekletildim. Sonrasında artık hani bunun böyle olmayacağını düşündüm. Avukatımı aradım, yardım istedim, ne yapabiliriz dedim falan. Ben böyle artık yüksek sesle durumdan şikayet etmeye başlayınca aniden bir güvenlik görevlisi geldi. Onun eşliğinde meslektaşlarımın ve öğrencilerimin arasında ben ve diğer öğretim üyelerine de aynı muamele yapıldı bu arada. Bana özgü bir şey değil maalesef. Onlar da o sırada yanımdan önümden geçiyorlardı benzer durumda. Biz öğrencilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın meslektaşlarımızın arasına güvenlik eşliğiyle girdik. Ben işte odama zor zor ulaşabildim çünkü dolapta almam gereken kişisel eşyalarım var. Onları aldım. Bu sırada güvenlik hep başındaydı, hiç ayrılmadı. Ee, i̇nsan kaynaklarına gidip bir kağıt almak istediğimi, işe giremediğimle ilgili bir tebligat istediğimi söylediğimde birden fazla güvenlik görevlisi bizim okul böyle yataydır. Böyle tekerlekli skuterler falan öyle şeylerle bir anda etrafımı çevirdiler ve asla İK'ya gidemezsiniz, sizi İK görmek istemiyor falan gibi şeyler söylediler. Ee, bütün bunlar olurken zaten diğer meslektaşlarım da yanımdaydı, bölüm başkanım da dahil. Peki dedim okul terk etmeniz gerekiyor hemen dediler. Bana hala tebligat hiçbir şey açıklama yok. Tamam dedim okuldan çıktım. Ee, sonra işte bir takım hukuki işlemler işte okula giremediğimize dair notere gidip tebligat falan yolladık okula. Bu oldu. Cuma günü dersim vardı. Ben hala bu arada hiçbir şekilde resmi bir açıklama almadım. Yani salıdan cumaya kadar. Cuma sabahı dersim var ne yapacağım? Ee, çünkü bir de o kadar hassas bir durum ki herhangi bir şeyi bizim aleyhimize kullanmakta çok usta olduklarına emin olduğumuz bir yönetimle karşı karşıyayız. Ve hiç boşluk bırakmak istemiyoruz. Dersimizin olduğu gün ben de diğer doktor öğretim üyesi arkadaşlarımla tekrar okula gittik, okula girmeye çalıştık, yeni alınamadı. Tutanaklar tutuldu işte noterden yine bir sürü işlem yapıldı. Süreç böyle son anda yaşanan şey buydu açıkçası. Sonrasında e, yaklaşık olarak bir hafta sonra benim elime tebligat geldi. Tebligatta 25'e 2B ile işten atıldığım söyleniyor. E, ancak şöyle bir şey var, bununla ilgili daha evvel yapılan hiçbir soruşturma bir ifademin alınması, bir disiplin soruşturması falan hiçbir şey yok. Tamamen keyfi kararlarla yapılmış bir hareket bu. Sonrasında da bir hukuki mücadelemize başladık açıkçası. Bir an evvel avukatlarla görüştük. Nasıl hareket edebiliriz, ne yapmamız daha doğru olur diye. Sonuç itibariyle zannediyorum ki şu an hemen hemen hepimiz ee, ya davayı açtık, çeşitli davalar ya da açmak üzereyiz. Tanrı evet. peki ben... Tamam. Teşekkürler Burcu. Bir sorum olacak dinleyiciler için aslında. E, madde 25 dedim. İş kanununda e, 25. maddenin ne olduğunu bir açıklar mısın? Ve yani tabii bu maddeyi bu şekilde gösteriyor olmalarının tırnak içinde soruyorum. Gerekçesi nedir? 25'e 2 ve işverene ve onun ailesine e, ahlaksız ifadelerde bulunmak diye bir şey. Ee, şöyle bir gerekçesi var bunun. Eğer işveren sizi bu maddeyle işten çıkartırsa tazminat vermek zorunda değil. Ee, kıdem tazminat falan bunun hiçbirisini vermek zorunda değil. Hatta ve hatta işsizlik maaşı bile alamıyoruz. Ee, yani zaten en başında bu sürecin en başında işte önerdikleri parayı teklif etmeyen arkadaşlarımızı tehdit ettikleri şey yaptırım buymuş. Yani zaten en, en, en başında söylemiştim ya bu parayı bile alamayacak duruma getirdi sizi diye tehdit etmişlerdi. İK'da arkadaşlarımız araştırma görevlisi arkadaşlarımızı ellerinde bu varmış yani ya bu parayı alın bize dava falan açmayacağınızı söyleyin yoksa biz sizi e, hiçbir şey alamayacak halde işten atarız demişlerdi. O buymuş. 25'e 2B. Şu anki ben... dedi. hiçbir şey alamıyoruz yani onların gözünde. Evet aslında iş öğrenciye kısmen durumunu da e, açıklamış olduğunuz, daha önce Aslı otmanlar programlar yapmış Yine vakıf üniversitelerinde yoğun işten çıkarmalar olduğu zaman kendisi o dönem e, vakıf üniversitelerini kâr amaçlı üniversite şirketi diye kâr diye e, nitelendirmişti. Aslında karşımıza tamamen bir şirket yapılanması var, bir eğitim kurumundan bir öğretim kurumundan ziyade anlayabildiğimiz kadarıyla. Peki e, derslerinize giremediniz siz ve diğer ee, Arkadaşlarınız, bu süreçte öğrenciler neler yaşadı? Öğrencilerin tepkisi neydi? Yani öğrenciler bu süreçte şöyle bir durumla karşı karşıya kaldılar. Birincisi ben kendi adıma söyleyeyim. Altı hafta boyunca bir derse girmişim. Zaten pandemi bitmiş. Pandemiden sonra ilk defa yüz yüze ders yapıyoruz. Öğrencilerde ben hiç görmediğim kadar katılım gördüm bu sene. Yüzde yüze yakındı her hafta istisnasız. Çok iyi gidiyorduk. Çok keyifli bir programımız vardı. Yüz yüze ders yapıyoruz. Altı hafta yapmışız. Yani dönemin yarısını yapmışız. Ee, ve ben bir anda bir gün derse giremedim. Öğrencilerime dersten önce işte mesaj attım ya ben yarın gelemeyeceğim yeni gelen hocanıza lütfen iyi davranın diye böyle durumu kısaca bir özetledim. Ee, çok şaşırdılar, çok üzüldüler. Ancak okul yönetiminden şöyle bir tepki aldılar. Nişantaşı Üniversitesi birçok vakıf üniversitesinde olduğu gibi öğrencilerine burslu eğitim veren yani kendi politikasına göre çeşitli burslar dağıtan bir üniversite. Öğrencilere şunları söylemişler. Bize öğrencilerin söylediği bu oldu. Ben kulağımda bir öğrenciden bunu duydum. Eğer sizin yanınızda durursak hocam yani sizi sorarsak sizinle ilgili bilgi almak istersek ya da biz hocalarımızı geri istiyoruz dersek bizim burslarımızı keseceklerini söylediler. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz hocam. Sesinizi çıkartamıyoruz dedi bir öğrenci. Hatta bir gün okuldaydım işte bu tutanak zamanında. Özür dileyip yanımdan ayrıldı. Ya benim için çok üzücü ama öğrencimin içinde... Hiç kimsenin bir öğrenci böyle böyle bir şey yapmaya hakkı yok. E ne oldu? İki hafta geçti. Ben altı hafta dersini vermişim. İki hafta sonra bambaşka bir hoca e, bu çocuklara, bu öğrencilere sınav yaptı, vize yaptı. Şimdi nasıl oldu? Yani 6 haftalık bir şey var, o silibus, o ders içeriği falan tamamen çöp atılmış yepyeni bir e, hoca geliyor 2 hafta içerisinde ve bu çocuklar sınava sokuluyorlar. Şimdi bu bizden daha fazla mağdur olan birileri varsa o da kesinlikle şüphesiz öğrencilerimizdir. Aslında zaten en başından beri mücadelemiz öğrencilerimize daha kaliteli, çağdaş, bilimsel eğitim sunabilmekti. Ben Nişantaşı Üniversitesi'nde en son printer'dan çıktı alamıyordum Neotech Kampüste. Ee, çıktı hakkım bitmiş kotası vardı ve ben meslek İngilizce dersi veriyorum İngilizce dersini çocuklara egzersiz olmadan nasıl yaptıracağım öğreteceğim ee, işte her hafta çıktı alıyorum çocuklarla üzerinden böyle işte yapıyoruz okuyoruz çiziyoruz çeviriyoruz falan ben böyle kapı kapı gezip salı günü salı sabahları ya da pazartesi günü ee, ...çeşitli meslektaşlarımdan 10 tane sen çıktı alır mısın, 10 tane o alır mı diye sayfa sayfa böyle çıktı toparlamaya çalışıyordum. Defaatle dekan hocadan rica ettim. Hocam şu kota meselesini kaldırın. Ben resmen zorlanıyorum yani çıktı alamıyorum. Üniversitenin hiç umurunda olmadı. Bizim temel şikayetimiz aslında zaten bu ve buna benzer e, eksikliklerin giderilmesiydi. Bunun yanı sıra kendimiz içinde yani özellikle araştırma görevlilerinin başlattığı bir hareketti bu... Ee, eşit iş, eşit maaş söylemi öğrencilerimizin ihtiyaçlarından sonra geliyordu aslında bakarsanız. Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Ee, yani asa 40 kişi galiba üniversiteden çıkarıldı Nişantaşı Üniversitesi'nden e, yanlış bilmiyorsam. Sonuçta vakıf üniversitelerinde benzer koşullarda, çalışma koşullarında çalışan çok fazla akademisyen var vakıf üniversitelerinde. Destek oldu mu bu sürecinizde siz işten çıkarıldıktan sonra ya da örgütlenme gibi bir, birlikte hareket etme gibi bir durum söz konusu oldu mu? Yani... Bu mesela başladığında Bilgi Üniversitesi e, stand açan e, akademisyenlerden bize çok güzel selam ve destek geldi. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nden de davet edildik. E, onların da biliyorsunuz zaten e, uzun süren bir mücadeleleri var. O mücadelelerin içerisinde ben ve birkaç arkadaşım daha yer aldık. Onların bizi bir gün ağırladılar sağolsunlar kampüste. Ee, onun dışında çeşitli üniversitelerden de çok sayıda, özellikle adını tahmin edebileceğimiz vakıf üniversitelerinden çok sayıda destek mesajı aldık. Ee, her türlü gelişmeyi bu süreçte birlikte paylaştık. Ee, i̇yi haberler de aldık. Yani Kazanılan davaları birbirimizle paylaştık. Dava kararlarını birbirimizle paylaştık. Daha evvel böyle şeyler yaşamış olan hem öğretim üyeleri hem hukukçular bize sonuna kadar destek vermek istediklerini söylediler. Hukuki anlamda da çok sayıda desteğimiz oldu bu sayede. Ee, hem dediğim gibi akademide hem de hukuk camiasında çok hızlı ve çok böyle keyifli bir ortamın içerisinde bulduk aslında kendimizi. Ben Biraz daha asfesik olarak Nişantaşı'nda ki diğer akademisyenlerden sonuçta 40 kişi e, uzaklaştırıldı. Sizin arasında aslında geriye kalan akademisyenlerin tavrı nasıldı? Yani zaten o Gün, yani o akut olayı yaşarken de birçok akademisyen arkadaşımız fiziksel olarak yanımızda yer aldılar bu süreçte. Ee, onun dışında okula herhangi bir şey için gittiğimizde örneğin pazartesi günü yok soruşturması vardı. O zaman gittiğimizde de yanımıza geldiler bizimle karşılaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Ee, Fizikse olarak yanımızda olmayan arkadaşlarımız oldu çeşitli kaygılardan ötürü ama bunları anlayabiliyoruz. Biliyorum çünkü yani orada yaşayıp da o durumdan mutlu olabilmek hiç mümkün değil. Çeşitli kaygılar, çeşitli tedirginlikler yüzünden yanımızda olamayan insanlar oldu ama o çok anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey, hiç mesele değil. Genel olarak yoğunlukta ve çoğunlukta hissettiğim şey destek havasıydı kesinlikle. Biz aslında programımıza davet ettiğimiz konuklara mümkün mertebede kendi hikayelerini de sorarız aslında çalışma süreçlerine beklentilerini ya da hayal kırıklıklarını. Zuma başlamadan önce bu soruyu size sormuştum Burcu. Nasıl yani? Akademiden ne bekliyordunuz, meslek olarak ne bekliyordunuz ve aslında e, ne buldunuz e, diye bir soru sorsam biraz da kendi hikayenizden bahsetmeniz için. E, şöyle ben işte akademisyen olmayı üniversitedeyken e, karar vermiştim. Lisans yıllarında yani evet, buradan gideceğim ben diye. E, ama bunu çok yanlış bir yerde karar vermişim. ODTÜ'de karar verdim. Çünkü hani dünyanın geri kalanında en azından Türkiye'nin geri kalanındaki akademik atmosferin de olduğunu, olduğu gibi düş olacağını, ilerleyeceğini düşünmüştüm. O benim için en başta büyük bir hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ee, ben hızla ilerle hızla artan bir şekilde hem akademide hem de liyakatın elzem olduğu diğer alanlarda çok ciddi kayıplar, kan kaybı yaşadığımızı düşünüyorum. Yani ben işte çok küçük küçük kendi hayatımla ilgili örnekler verebilirim. Yurt dışına postak için araştırmaya gittiğim, gitmek istediğimi söylediğimde böyle birazcık zorlukla karşılaştım üniversitem tarafından. Herhangi bir hiçbir maddi destek olunmadı zaten. İzin almam, izinden dönüşüm, yeniden işe başlamam falan buralarda problem çıkarttılar. Onun dışında akademide özellikle Nişantaşı Üniversitesi'nde benim en büyük hayal kırıklığım kendi alınımda ders verememekti. Ben işte 2017 yılında asistan olarak başladım. 2019 itibariyle de öğretim görevlisi, sonra öğretim üyesi olarak ders verdim. Ama e, tarihçiyim ben, son dönem Osmanlı çalışıyorum. Erken dönem Cumhuriyet çalışıyorum. Hiç Osmanlı tarih dersi veremedim. Bunun sebebi de e, çeşitli kişisel ilişkiler. Yani sizin alanınızla ilgili ders vermenizi sağlayacak şey Nişantaşı Üniversitesi'nde işte ben bu konuda makale yazdım, bu konuda tez yazdım, bu konuda iyiyim aslında, hiç de kötü olmayan okullarda eğitim aldım. Bırakın bunu anlatayım demek değil. Tamamen yönetimle kuracağınız kişisel ilişkiye bağlı, oraya biat kültürüyle yaklaşmanızla ilgili. Ee, bu yüzden en büyük kalbimi kırıldığı şey bu oldu. En yeterli olduğum nokta, en yeterli olduğumu düşündüğüm noktada öğrencilerime ders veremedim. Ee, böyle hep içimde kalan şey odur açıkçası. Onun dışında yaşadığımız şeyler idare edilebilir, hani onlar kişisel tamam halledilebilir ama ben öğrencilerime de e, o anlamda kendimi çok borçlu ve suçlu hissediyorum öğrencilerime karşı. Ben size Osmanlı tarihi anlatamadım bana bunun için fırsat vermediler diye. En büyük kırgınlığım oldu açıkçası üniversitedeyken. Hala içimdedir yani o hep yüksek sesle söylerim. Bir kere bir yaz okulunda galiba Osmanlı Teşkilatı gibi bir ders verdirttirdiler. Ama zaten Nişantaşı Üniversitesi'nde yaz okulları da ders yapılmaz yani. O öğrenciler geçirilecektir o yukarıdan size söylenilir zaten. Böyle öğrencinin makale okuması orada bir tartışma ortamı falan yaratabilmemiz çok mümkün değildi. Yaz okulları zaten dönemden çok daha kısa olduğu için de öte yandan zor. Benim temel olarak yaşadığım en en büyük hayal kırıklığı bu oldu. İkincisi de e, akademik performans işte çizelgeleri geliyordu bize her dönem. E, orada e, müsevelli heyeti başkanının Twitter ve Instagram hesabındaki kişisel paylaşımlarını paylaşmanın makalelerden daha fazla ağırlığı olduğunu gördüğümde de epeyce bir kötü hissetmiştim açıkçası. Evet, bu arada e, ne ders olsa veririz kitabının yazarı Aslı Vatanseveri de hatırlamış olalım tabii ki. E, biraz galiba son dakikalarımıza, son beş dakikamıza girdik e, yanlış görmüyorsam. Peki bundan sonrası hem e, e, Burcu e, sizin için hem de arkadaşlarınız hem de hukuki süreç devam edecek. Nasıl yol alınacak, neler yapacaksınız bu süreçte? Nasıl e, idame ettireceksiniz hayatınızı? Yani şöyle aslına bakarsanız birçoğumuz işe geri dönüş davası açacak. Buradan zaten bunu da söylemek istiyorum. Eğer böyle tedirginlikleri olan bizim yaşadığımıza benzer sıkıntılar yaşayan insanlar varsa, akademisyenler varsa birincisi hukuk e, her anlamda burada akademisyenin yanında. Haklı olan tarafın yanında. Çünkü hangi avukatla konuştuysak, hangi davanın sonucuna baktıysak, ne yaptıysak hep bunu gösteriyor. Biraz zaman alabiliyor evet çeşitli nedenlerden ötürü. Ama günün sonunda ben de biliyorum, arkadaşlarım da biliyor. Zaten avukatlarımız bu anlamda bizi çok destekliyorlar. Hukuk burada bizim yanımızda. Yani hiç kimse... Hiç kimseye hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi titri ve sıfatla olursa olsun bizim yaşadığımız, bir gün, bizim şu anda Türkiye'de çeşitli vakıf üniversitelerinde ya da benim kişisel olarak Nişantaşı Üniversitesi'ne maruz kaldığım zorlukları yaşatmaya hakkı yok. Ve adalet bunun e, hesabında elbette benim yerime soracaktır. Bundan da hiç şüphem yok. O yüzden dava açmakla ilgili kafasında soru işareti olan birileri varsa, meslektaşlarımız varsa lütfen hiç şüphe duymasınlar. Çünkü açılmış davalar, emsal kararlar, uygulanış biçimleri falan bunların hepsi bizim için tünelin sonunda çok güzel bir ışık olduğunu gösteriyor. Ee, nasıl hayatımızı idam ettireceğiz kısmında çeşitli planlarımız bu anlamda da var açıkçası. Kişisel olarak ya da böyle işte birden fazla arkadaşımızın bir araya gelerek yapmaya çalıştığı şeyler olarak. Ee, özel ders, dershane gibi alanlarda çünkü bir de dönemin ortası yani şu anda üniversitelerin kadro alması da çok mümkün değil. Bazılarımız daha şanslı ama bir takım üniversitelerle görüşüyorlar, bir takım planlar yapıyorlar. Ee, her şeyden önce umutluyuz ama yani o önemli. Geri kalanı da bir şekilde e, adalet bir yerini bulup bizim burada kaybettiğimiz zamanın tazminatını alana kadar bir şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Benim eklemek istediğim başka bir şey var. Öz e, sakıncası yoksa birazcık yok sürecinden bahsetmek istiyorum aslında. Yani burada. Süreci ve meseleyi bu boyuta getiren e, sadece vakıf üniversitelerinin yönetici kadroları değil, aslında sistemdeki bir takım boşluklar ya da sistemde yeterince denetleme mekanizmasının hızlı ve etkili çalışamıyor olması. Biz e, bu anlamda yüksek sesle derdimizi anlatmaya çalıştığımızda asıl muhatabımız Nişantaşı Üniversitesi değil, diğer vakıf üniversitelerin mütevelliyeti başkanları da değil. Bizim asıl muhatabımız yok. Burada yokun bizi koruyup ya yani daha doğrusu korumaktan da ziyade yaptırımlarını e, sertleştirip e, ettiklerinin gerçekleştirilmesi için çaba harcaması lazım. Yani en başından o 11. ek madde, maaş meselesi o kadar flu ki. Bunu yönetimler kendi lehlerinde kullanabiliyorlar. Avukatlar bazı noktalarda burası evet biraz flu, bunun avantajını yöneticilerinin e, kullandığını söylüyorlar. Yöneticilerin bunun avantajına faydalandıklarını söylüyorlar. Ama mesela ee, biz artık YÖK'ü mecliste de bu konu çok konuşuldu. Önce özellikle de Sibel Özdemir bayağı dikkat çekti. Bizimle geldi İstanbul'da konuştu, dertlerimizi dinledi, not aldı, çok güzel bir yönerge hazırladı, meclise sonunda Tabi reddedildi. O ayrı mesele. Ama bunun sonucunda pazartesi günü YÖK e, Üniversiteye, Nişantaşı Üniversitesi'ne e, bir soruşturma girişiminde bulundu. Bizi aradılar, içimizden bazılarımızı, beni de aradılar. Maaşlarla ilgili mağduriyetiniz varsa lütfen okula gelin, ifade verin istiyorsanız dediler. Gittik, biz yaklaşık olarak 30 kişilik o kadar kalabalık olacağımızı beklemiyorlardı. Bu beni çok sevindirdi çünkü çok hani güzel bir şeydi bizim bir şikayetimiz derdimiz vardı yok hemen müdahale etti ve işte bir soruşturma başlatıldı. Aslında ne diyorum ki bu soruşturmalar silsilesinin başı çünkü bize sordukları dört soru vardı cevap verdiğimizde kaydettikleri bu dört sorunun tamamı da maaşlarla ilgiliydi açıkçası halbuki bizim tek sıkıntımız maaşlar değil. Ee, onun dışında da bir sürü e, mobbing ya da işte buna benzer bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili de idilikle yökün bambaşka soruşturmalar yapacağından hiç şüphem yok. Biz bu sürecin takipçisiyiz. Biz de basında, sizler de ee, buradan hepimiz için hem işte Vakıf Üniversiteleri için hem de belki özelleşen eğitim kurumlarının genelliği için olumlu hak ettiğimiz sonuca ulaşana kadar bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Peki aslında son dakikamıza geldik dinleyicilerimize özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim ee, biliyorum çok zor koşullarda çalışıyoruz ee, biliyorum vakıfın ailelerinde bayağı hayat zor ama söylediğim gibi bunları kabullenip peki bugün de böyle olsun dediğimiz sürece daha kötüsü olacak ee, hakkımızı adaletse güvenerek e, hukuki çerçevede aramamız ve bu süreçte birbirimize destek olmamız lazım ancak bu şekilde var olan ve herkesin kabul ettiği resmi ortadan kaldırabilmemiz mümkün. Hep beraber ve adaleti güvenerek hukuki çerçevede hakkımızı arayarak. Peki. Evet, teşekkürler Burcu ve aslında tabii bir arada durarak yani akademisyenler bu anlamda çok örgütsüz ve dağınık bir meslek. Birliği diyelim. O birlik ne kadar birlikte durur ve güçlü ses çıkarırsa da Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetleri de her istediklerini yapamayacaklarını bir şekilde anlayacaklardır ve öğreneceklerdir diye umut etmek istiyoruz biz de. Çok çok teşekkürler Burcu yayınımıza katıldığın için evet. ve bir başka emeği gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.